İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gülöngen. Efendim e, 21 Aralık e, Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'nda canlı yayındayız. E, hepinizin e, fark etmiş olduğunu düşünüyorum Sayın Profesör Doktor Hasan Meriç yine yok aramızda. Kendisi dün gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Rektörlük seçimlerindeki aktif oynadığı rollen sonra umarım <gülüyor> yeni yılda tekrar aramızda. Olacak. Evet Betikül. Bugünkü konuğumuzu tanıtır mısın? Beraber tanıtalım. Ya. Evet sen devam et istersin. Efendim bugün stüdyolarımızda üstelik de böyle bir olumsuz İstanbul havasındaki trafiğin getirdiği zorlukları göz önüne alıp Anadolu yakasından açık radyo stüdyolarına gelmeyi kabul eden Sayın Prof. Dr. Erdal Akalın'ı ağırlıyoruz ve bu benim için Betikül için de. Büyük bir onur, Hakikaten sağ olun hocam, geldiniz. Öyle. Çok teşekkür ederim ben davetiniz için. Yani e, hocam baktım arşivime e, geçen senede 23 Aralık'ta size ağırlamışız. Noel <gülüyor> Noel Arifes'i programcı konuğumuzsunuz siz bizim. <gülüyor> öyle öyle. E, ve e, Sayın Akalın'ın hani e, sağlık sektöründe çalışanlar çok yakından tanıyorlardır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin efsanevi hocası bunu dememe izin verin çok. Yeniliğe imza atmış birçok e, şimdiki öğretim üyesi olan arkadaşlarımızı yetiştirmiş bir hoca ama aynı zamanda bir süre sonra belki de e, üniversiteden ilk kez ilaç sektörüne geçip orada da yönet farklı yöneticilik kadrolarında görev yapmış. Sonra oradan da sıkılıp <gülüyor> belki de sıkılıp değil <gülüyor> herhalde ama farklı üniversitelerin kuruluşlarına imza atan ve Ee, en azından benim bilebildiğim kadarıyla e, Avrupa'daki birçok enfeksiyon hastalıkları ilgili derneğin ya başkanlığı ya danışmanlığı ya da ödüllerini almış bir kişi olarak sizi ağırlıyoruz ve söyleyeceklerinizi de. Çok merakla. Çok konuştum. Ben kirsiyorum. Konuş, konuşabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Selim ne hep, kadar söylesek az. Beni <gülüyor> hep böyle tanıtacaksanız ben o zaman yani her <gülüyor> sene birkaç kere gelirim. Yok gerçekten öyle. Burada olmanız bizim için bir onur. Yani, çok <gülüyor> teşekkür teşekkür ederiz. Bütün enfeksiyon konusundaki çalışmalarınız işte akılcı antibiyotik gibi hastane enfeksiyonları gibi birçok kavramı Türkiye'ye getirmenizin dışında üniversiteden ayrıktan sonra Beti Gül'ün önünde görüyorum yaptıklarınızı. Örneğin Avrupa Topluluğu sürecinde sağlıklı inovasyondu galiba değil mi o rapor? Ee, bu TÜSİAD'ın bir raporu herhalde Erdal Hoca da ondan bahsedecek diye ben getirdim. Yani bu tip çalışmalar ve hala Sağlık Bakanlığı yaptı bir takım toplantılardaki görevleriniz. Onun için sizi bulmuşken hemen size sağlık sisteminde nereye gidiyoruz? Geçen sene çünkü biraz ...hani Obama'nın yeni sağlık sisteminden... ...falan hı. bahsetmiştik... Hı hı. Ee, ...ne oldu şu son bir sene içinde... Aslında ...nereye doğru gidiyoruz... ...türkiye'de canım? mi... Diyorsun, ...dünyadan bahsediyoruz... ...töbü tabii ki... ...türkiye'de... Her e, ikinize de çok teşekkürler... ...yani burada olmak bana çok büyük mutluluk veriyor... ...hem e, böyle bir e, şey... E, ...ne ona... E, ...beyin jimnastiği yapıyoruz hep beraber... ...hem de... E, ...yani e, çok sevdiğim iki kişi olduğunuz için... E, ...sizlerle beraber olmak çok mutluluk veriyor... ...bir de bugün kıyamet gününü seçmişsiniz... <gülüyor> ...yani... <gülüyor> evet, <değil mi? gülüyor> yani ...13, 11'miş... ...daha bir aşağı yukarı 7-8 dakikamız var... ...bekleyelim ha, bakalım ne olacak... Mi? Öyle ...tabii ise... şimdi yeni saatini de verdim... ...bu gün öğrendim... <gülüyor> <gülüyor> ...o da... zaman kıyamete birlikte gireceğiz hocam... <gülüyor> ...şimdi yani kıyamet... ...kıyamet derken... ...sağlık da aslında bir kıyamet gibi... ...onun için çok kısacık... ...bir şeyler söyleyelim önce bir giriş için... Ee, hakikaten geçen sene e, epeyce e, çalkantılar oldu, e, bir takım sıkıntılar olacak mı olmayacak mı dendi ama e, çok ciddi bir şekilde o sıkıntıların olacağı ortaya çıktı. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi e, Amerika'yı bir tarafa bırakalım, e, Avrupa çok ciddi bir şekilde sağlık sistemlerini tekrar gözden geçirmeye başladı ki... Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına bakarsanız bir zamanlar Fransa gözleleriydi. Evet. Fransa sağlık sistemi çok iyi, çok iyi, çok iyi deniyordu. Son iki senedir de Hollanda mesela bir numaralı, Avrupa'da özellikle son derecede iyi bir sağlık sistemleri var. İsviçre belki yani. İsviçre tabi biraz liberal olduğu için Dünya Sağlık Örgütü'nün sistemleri içinde onu pek sıralamaya koymuyorlar Yani koysalar da biraz daha aşağıya götürüyorlar hı hı. Çünkü daha çok dikkat ettikleri şey işte bu universal sağlık sisteminin olduğu yerlere daha fazla bakıyorlar sonraları işte İngiltere birdenbire böyle bir ön taraflara evet. doğru şey yaptı. Blair'in özellikle şey yaptıkları, geçen seneki toplantı mesela onu konuşmuştuk. Blair 3 seçim kazandı, Üçünde de sağlık bir evet. numaralı konuydu. Yani sağlık sistemini değiştireceğim, değiştirdim, evet. iyiye götürüyorum diye diye kazandı şeyleri. Onun için sağlık hakikaten hala dünyada bir numaralı şey. Bu seneki başkanlık seçimlerinde ne kadar takip ettiğinizi bilmiyorum ama E, takip eden e, dinleyicilerimiz de e, hatırlayacaklar. Sağlık çok önemli tartışma Tabii. konularından birisi oldu. Yani Türkiye'de bu. de öyle. E, şu anda Türkiye'de de öyle. Türkiye'de sağlık bence aslında bundan sonra daha fazla tartışılacak. E, çünkü e, bir takım şeyleri görmeye e, başladık. Şey olarak. E, bütün bunlara baktığınız zaman e, ben şöyle bir girmek istiyorum. E, dünyayı iki şekilde görenler var. Bir grup diyor ki dünya bir global köydür. Ben bu köyün içinde yaşıyorum. Bu köyün hangi mahallesinde, hangi sokağında ne olursa benim sokağımı da benim mahallemi de etkiler. Evet. Bir grup da diyor ki ya dünya köy müy değildir. Bizim köyümüz ayrı, mahallemiz ayrı. İşte bizim burada bunlar olur, onların orada onlar olur. Ben bizim e, global köy hikayesine inananlardanım. Yani dünyanın başka yerinde ne oluyorsa bu sağlıkta da aynı şey, finansta da aynı şey, her şey politikada da aynı şey. ...bir şekilde etkiliyor. Yani dünyadaki... ...bütün ülkeleri etkiliyor. Onun için... E, ...dünyada ne oluyorsa... ...bizi de etkiliyor. Şimdi dünyada... ...çok ciddi bir şekilde artık... ...gelecekteki sağlık sisteminin... E, ...neyin üzerine... ...oturması gerektiği çok açık... ...bir şekilde belirlendi. Yani bunu Avrupa'da ...kabul ediliyor. Amerika'da kabul ediyor. Hatta hatta şimdi e, Dünya Sağlık Örgütü'nün... ...Afrika için yaptığı modeller var. Orada. O modellerde dahi bunlar... ...uygulanmaya başladı. Şimdi bunlardan... ...bir tanesi... E, ...hasta güvenliği. Yani bir numaralı olay bu artık. Ee, bunu işte e, Hipokrat ne zaman söylemiş... ...hastana zarar vermeyeceksin. Yani bu hasta güvenliği bir numaralı olay oldu. İkincisi verilen e, sağlık hizmetinin etkin olması isteniyor. Yani 100 tane hipertansif hastan varsa... ...sen bunun 80'ini kontrol altına alacaksın diyor. Veya işte e, piramonile hasta geldiği zaman... Sen buna şu ilaçları vereceksin diyor. Yani etkin olduğunu gösterecek sağlık hizmetini sunmak ikinci önemli şey. Üçüncüsü kesinlikle hasta merkezli olacak. Eskiden bu doktor merkeziydi. İşte sonradan yavaş yavaş değişmeye başlayınca hekimler olarak bizler rahatsız olduk. Yani ne oluyor, niye değişiyor? Ben buranın işte tek hakimiydim. Şimdi başkaları işin içine giriyor, Hasta fikir veriyor falan. Yok. Bundan sonra her şey hasta merkezli şey olarak o. Üçüncüsü zamanında e, hizmetin verilmesi lazım. Yani erişilebilir bir hizmet olması gerekiyor. E, işte 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra Hı. bypass ameliyatı olursun e, protez cerrahisi olursun kalktı o. Yani, bu Kanada'da böyle bir sorun var. E, Kanada'da çok büyük sorun vardı. İşte Kanada gittikçe onu e, düzeltmeye çalışıyor. E, en önemli şey oradan çıktı. Bir zamanlar Kanada'nın sağlık hizmetleri bir numara gösterilirdi. Ama gittikçe e, artınca bu şeyler oldu. Ee, ama şimdi çok önemli konulardan birisi verilen sağlık hizmetinin verimli olması lazım. Ee, i̇nanılmaz çalışmalar var son 4-5 senedir yayınlanan, ee, mesela Amerika'da sağlık hizmetine kıyamet bir e, harcama yapılıyor. 2 trilyon üzerinde, 2.4 trilyon civarında bir harcama yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri. İnanır mısınız? Bunun yarısı ısraf. Çalışmalar var. Yani bilimsel çalışmalarla gayet güzel bir şekilde gösterilmiş vaziyette. Avrupa'da aynı şekilde. Yüzde en az e, olduğunu kabul edenler yüzde otuz beşinin israfı olduğunu kabul ediyor. E, yani yüzde otuz beş ila elli arasında Avrupa'da da öyle bir israf var. Türkiye'de rakam yok. Evet. Ama ben eminim ki Türkiye'de yüzde ellinin üzerinde bir israf var. E, şey. Onun için bu verimlilik ve israfı azaltmak çok önemli konulardan birisi oldu. Şimdi mesela Amerika'da herkesin anlaştığı konu bu. Biz israfı azaltalım. Oradan bile kıyamet kadar e, sağlık harcamalarını da başka Değil yere mi? aktarabileceğimiz Değil bir e, şey olacak, e, kaynak olacak, fon olacak dendi. Tabii sonuncusu da hepimizin kabul etmesi gereken şey e, eşitlik. Yani Değil sağlık de. hizmetini herkesin eşit olarak alması, ulaşması, uygulanması vesaire vesaire. Şimdi bunları Nasıl yapacağız konusu tartışılıyor. Bunları nasıl yapacağız'a baktığımız zaman da birkaç tane önemli şey gene ortaya çıkıyor. Birincisi sağlık hizmeti uygulamalarında ana prensiplerin olması lazım. Burada en önemli birinci sırada yer alan şey kanıta dayalı karar verme sisteminin olması gerekiyor. Yani bu rehber olayını hani biz bir zamanlar ya, hı hı. ya ben e, işte ahçı mıyım e, işte içine bir kaşık tuz mu atacağım bir kaşık şeker mi atacağım e, onun için kitaba mı bakacağım e, şeyindeydik işte ne derdik her hasta farklıdır her doktorun davranışı farklıdır yaklaşım farklı öyle değil. Yani 100 tane hasta alın 80 tanesini bu kanıta dayalı karar verme sistemi içinde gayet rahat bir şekilde tedavi edebilirsiniz. Belki 20 tanesinde. Farklı düşünmeniz lazım. Sizin kendi e, kendinize özel e, yaklaşımlarınızı uygulamanız Tabii, lazım vesaire vesaire. E, i̇kincisi e, şeffaflık işin içine girdi artık. Yani klinik uygulamalardaki ikinci önemli e, yaklaşım şeffaflık. Her şeyi hastanızı anlatacaksınız. Ama her şeyi. Biz bunu yapamıyoruz. Evet, evet. Bu ama çok büyük bir de eleştiri konusu evet, oluyor aynı zamanda. Evet. Zaman. Aileler de kabul etmiyor. Ya yani bu bununla da ilgili çok enteresan şeyler var. Kültür farklılıkları evet, burada çıkıyor Burada çok <gülüyor> ciddi bir şekilde. Gene yani e, multicultural dediğimiz Amerika toplumuna baktığınız zaman e, Doğu'dan gelenler yani sarı ırk e, bana bunlar sakın anlatılmasın diyor. <gülüyor> Aileden hakikaten. birisine anlatılsın diyor. O diyor icab edenleri anlatır. ...hastaya anlatıp anlatmayacağına o karar verir diyor. Ama hastaya sakın söylemeyin diyor. Öbür taraftan Anglo-Saksonlar ben bileyim. Yarın bile olacaksa ben bileyim. Ben ona göre plan program yapacağım diyor. Evet. Akdenizliler bize gibi yani İspanyol kökenliler veya Meksika kökenler bizim gibi. Ne diyorlar? Yani bana söyle aileye söyle. Herkese söyle <gülüyor> ama ben reaksiyon veririm. <gülüyor> Ve muazzam reaksiyon veriyor. Siz anlatıyorsunuz ona yani bu durum işte şudur budur vesaydır bir yerlere doğru gidecek. Ne diyorsun sen ya? Soru kötü olacak. <gülüyor> Soru kötü olduğu zaman da sen bunu bana söylememiştin diyor bir de. Yani bu isteyen yarar. Onun için bu şeffaflık hakikaten... Hiç olmazsa olabilecek şeyleri anlatmakta, ee, tedavinin ne şekilde olacağını, yaklaşımları ne şekilde olacağını anlatmak şeklinde. Yani belki sonucu e Kültürler arasında farklılığa Bilmiyorum göre farklı. söyleyersiniz söylemezsiniz o farklı ama. Ya da farklı yöntemlerle evet, söyleyemiz şef, ama şeffaf olması e, şart. Bizde yani şöyle mesela gazete köşelerinde haberlerde işte evet. e, çeşitli yazarlar da ele alıyorlar bu konuyu. Hani hasta yeterince bilgilendirilmiyor. Evet. Biz hasta sorduğu zaman gereken yapılıyor dip geçştiriyor. geçiştiriyor. Şeffaflık değil. o. Evet. Yani bunu evet. bu bilgilendirme yapmak Evet. Evet ve bizde sanıyorum hakikaten yani biz de hani tıp camiasının içinde olduğumuz için biraz eksik demek de şey değil. Bayağı eksik. Çok, şey. Çok, Çok eksik. eksik. Çok eksik. Evet. Bir de herhalde bu şey de girer mi bu şeffafla? Ee, yani uygulanacak tedavi protokolüyle ilgili tam bir açıklama. Tabi tabi. Gerek onun iznini kararını alma almama tabii, tabii, gibi. Tabi tabi. O, da girer, değil o, mi? o, o onanmış, e, bilgilendirilmiş o, o tamam. onam e, olayı e, zaten bizde artık mecburi hale getirildi. Ve onun gittikçe de Hı. açık hale getirmesi gerekiyor. yani Eskiden işte doktorum şöyle yapar, böyle yapar, altına imzayı atardınız, bırakırdınız. Öyle değil. Her şeyin Hı. tek tek yazılması ve her işlem için yapılması isteniyor. Onun için orada da şeffaflık için içine ve evet, evet. Çok önemli konuları değinerek programımıza başladık. Bir müzik arası vereceğiz de. tabii bu arada hani hastaların sorulması bir benim aklıma gelenler. Türkiye'de hani yurt dışında olandan çok daha farklı bir şekilde... Hekimden hiç hesap sorulmazdı. Yani hekim e, kaç tane ameliyat nasasında hasta kalmış, kaç kişi ilgisizlikten ya da yanlışları. Bunlar hiç sorgulanmazdı. Bunlar sorgulanmaya başlanacak tabii. Bunun ötürü rahatsızlar. İşte o e, bundan sonraki evet. değişim fırsatlarından birisi olarak e, belki e, bu şeyin sonunda onu Hı. getiririz. E, çok yeni bir kavram geliyor. Türkiye'de <gülüyor> bence e, en az sahip olduğumuz kavramlardan birisi. ...hesap verebilirlik hesap verebilir, kavramı. Tabii. kavramı. Yani çok önemli. Sorumluluk Hesa, değil... ...hesap, hesap verebilir. verebilirlik kavramı. Tabii. Yani sorumlu... ...işte sonunda... E, ...öyle geçiyor ama... ...hesap verebilir olmak... ...sağlık hizmetinin çok önemli... E, ...yaklaşımlarından... ...birisi tabii. olmak zorunda... ...bundan sonraki 10 yıl içinde. Bir de eğer vakit kalırsa şu... E, ...hastayı bilgilendirme dediniz ama... ...hasta sizin önünüze eskisi gibi değil internetten falan çok yalan yanlış bilgilerle evet. geliyor. Bir ikincisi bir takım e, hekimler, öğretim üyeleri var ki magazinsel ve böyle halk kahramanlığına soyunup inanılmaz yanlış mesajlar veriyorlar basında. Basın da buna meraklı. Belki e, programımızın sonuna doğru buna da e, biraz değiniriz o konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isteriz. Ama bir müzik arası ilk tamam. parça Portorico'dan geliyor. Ha, Meti Gül. <Gülüyor> Yuba ire grubu Pande Piquito isimli parçaya sesler veriyorlar. Süper. See? You. la 21 aralık 94.9 açık radyoda önce sağlık programındeyiz yaba ire bundan pan ...Kito isimli parçaya seslendirdiler. Evet, Siz bunu Portolikoy... Yani ...nereye gitmiştiniz? Portolikoy hadi hadi. <gülüyor> bir dakika bir dinleyiciler de yani. Evet şimdi... ...bir önceki bölümde... ...Erdal Akalın hocamız... ...bize anlatırken hem dinleyiciler... ...tabii bizi göremiyor. Selim Hoca da... ...ben de bir yandan harıl harıl not alıyoruz. <gülüyor> evet, Hocamızı görünce... ...onun anlattıklarını... ...hakikaten not almadan olmuyor. Ee, şeyden bahsettik yani yeni e, oluşan kavramlardan artık hangi noktalara sağlıkta dikkat edildiğinden bahsettiniz. İsterseniz diğer konulara geçmeden benim hani aklımda en azından o şey kapansın istiyorum. Şimdi bu bahsettiğiniz noktalar ve bu yeni kavramlar şeffaflık hesap verilebilirlik e, ya da diğer o hasta güvenliği hasta merkezli yaklaşımlar dünyada sağlık modelleri üzerine nasıl yansır? ...ya da yansımakta... ...hani eskileri bir kenara mı itildi... ...yeni gelişmeler mi var... ...onu sormak isterim. E, çok teşekkürler Betügül... ...yani bu e, esas olan şey de bu zaten... ...yani e, sağlıkta e, inovasyonun... ...esas amacı da o... ...sağlıkta e, model değiştirmenin... ...esas amacı da o... E, ...hepsi şey... ...şimdi... E, ...bu yeni modellerin... E, ...araştırılmasında... ...veya ortaya çıkartılmasında... E, İki tane çok önemli amaç var. Bunlardan bir tanesi sağlık sunumu hizmetini iyileştirmek. Biz şu anda yaptığımız uygulamalarla yine çok ciddi şeyler var, çalışmalar var. Mesela Rand Corporation çok büyük bir çalışma yaptı Amerika'da. 65 yaş üzerindeki Medicare hastalarının bütün verilerine baktı. Ee, sadece kronik hastalığı olanları aldı ve onların içinde de e, ulusal ve uluslararası rehber yayınlanmış hastalıkları aldı. Ve dedi ki bu hastaların hastalıkları rehberlere ne kadar uyumlu olarak tedavi edilmiş. %54'ü rehberlere uyumlu olarak tedavi edilmiş. Hı. Yarısı. Çok Geriye kalan yarısı <gülüyor> o şekilde tedavi edilmemiş bir takım şeyler var. Yani çok enteresan şeyler bunlar. Türkiye'de mesela hipertansiyonla ilgili şey var. Adı nedir? Çalışma var. Türk Hipertansiyon Derneği'nin yaptığı. Evet. Ben onu her zaman örnek olarak veriyorum. Sonuç olarak şunu söylüyor. Türkiye'deki 100 tane hipertansif hastadan 8 tanesinin kan basıncı kontrol altında. Bu demektir evet. ki biz sağlık hizmeti sunumunu iyi yapamıyoruz. Yani E, nicelik tarafına baktığınız zaman evet iyi belki erişim kolay işte herkes istediği yere gidiyor hmm. hastane gidiyor vesaire vesaire. Ama nitelik tarafında zayıfız. Ama bu sadece bizde değil. Bütün dünyada bu. Onun için birinci e, yapılması istenen şey sağlık hizmeti sunumunun iyileştirilmesi. Özellikle de kronik hastalıklar. Niye kronik hastalıklar? Çünkü dünyanın bir numaralı sağlık sorunu. Hmm. Sağlık harcamalarının yüzde sekseni bütün dünyada. Hmm. Yani Afrika'da da, Türkiye'de de, Amerika'da da yüzde sekseni kronik hastalıklara şey yapıyor. Bu birincisi. İkincisi biz altyapıyı iyileştirmek zorundayız. Şu andaki sağlık ıı, altyapımız bize yetmiyor. Yani Türkiye için söylemiyorum ben bunu. Dünyada Bütün dünya olarak söylüyorum. Dünyadaki sağlık ıı, altyapısı buna yetmiyor. Yani ne olarak yetmiyor? Ekonomik olarak yetmiyor. Bakın OECD'nin daha yeni ıı, 2009 ıı, şeyleri var. Dünyada en çok harcayan, sağlık harcamalası yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri gayri safi milli hastalasının %18'ini yapıyor. E, sağlık hizmetini görüyorsunuz. İşte benim en son verdiğim rakam %50'si doğru dürüst tedavi alıyor gibi gözüküyor. Kronik hastalıklarda bile. E, öbürlerine bakın. E, Türkiye %6'nın altında şu anda. Gayri safi milli hastalasında %6'nın altında. Dün e, bütçe kabul edildi. Sağlık e, bütçesi biraz artmış. Ama hala %6 civarında. Gayri safi milyaslar ne olacağını bilmiyoruz ama hala %6 civarında olacak. Daha fazla değil. O zaman ekonomik bir de şu var. Dünyada çok ciddi bir ekonomik sorun var. Yani bütün ekonomiler küçülüyor. Küçülen ekonomilerin içinden aldığımız payda küçülüyor. istersek tabii çok fazla yani, şey istenmiş. Yok yani yani. E, onun için ekonomik <gülüyor> olarak çok ciddi sorun var. Fiziksel olarak çok ciddi sorunlar var. Yani Avrupa'daki hastaneleri hmm. mesela Selim gayet iyi biliyor. E, Fransa'da bir hastane hala işte e, 1800'lerin hmm. sonu 1900'lerin başındaki e, Binalar fiziksel binalarla duruyor. İçinde bir takım şeyler yapılmaya kalkıyor. Ama oradan buraya çok değişti. Mesela e, Medical Innovation diye bir blok var. Benim sık takip ettiğim bloklardan birisi. Bir hasta odası yapmışlar. Model bir hasta odası yapmışlar Amerika'da. O hasta odasına yatan hasta güvenliği yönünden son derece de üst taraflara çıkıyor. Yani ona orada bir tıbbi hata yapma şansı son derece de azalıyor. şimdi bir donanımsa? Evet öyle bir şeyler yapmışlar. Şimdi amaç o olunca ikinci olarak da modellere bakmaya başlıyoruz. Şimdi modelimiz çok basit. Bizim bütün yapmak istediğimiz şey birincisi sağlık hizmetinin koordinasyonu. Şimdi bakın dünyanın her yerinde artık bir birinci basamak E, sağlık hizmeti sunumu ön plana getirilmeye başladı. Bu eskiden beri çok yerde mesela İngiltere bunun e, en iyi yapan yerlerden birisi. Evet. Danimarka, Hollanda, Fransa'da birazcık var e, şey değil e, ama şimdi gittikçe yaygınlaşıyor. İsviçre şimdi muazzam bir şekilde dahiliyecileri birinci basamak ekimi haline getirirler şimdi. Almanya'da böyle bir şeyler var vesaire. Onun için e, ama sıkıntı şuydu. Ben birinci basamak hekimiyim. Yani Türkiye'deki kavramıyla aile hekimiyim. Hasta bana geliyor. Ben bir şeyler yapıyorum. Hasta ondan sonra başkasına gidiyor. Diyor ki ben diyor işte. Ya uzmanına gideyim. gideyim. Hadi öyle olur. Hastaneye gidiyor. Çünkü gidebilir. Elini Tabii. kolunu sallaya, sallaya gidebilir. Orada ya bunları kim vermiş diyor. veya Tabii. da tamam diyor bu iyi diyor. veya şu tetkikleri de yap diyor. Vesaire diyor. İkinci bir duplikasyon Tabii. ortaya çıkıyor şey olarak. Oradan diyor ki ya burası diyor işte küçük hastane ben diyor bir de diyor üniversite, üniversite hastanesi bir şey daha şimdi bunları koordine eden hiçbir şey yok. yok dünyanın hiçbir yerinde yok bu hı hı. şimdi herkesin istediği işte İngiltere bu işi çok ciddi aldı İngiltere e, eskiden beri olan o işte e, ...komünikasyon hikayesini yani hekimler arası komünikasyon... hasta ekim komunikasyonu o koordinasyonu şimdi artık tamamen Birinci basamak hekimine verdi İngiltere. Hı hı. Şimdi Amerika'da Obama modelinde bu var. Diyor ki ben diyor artık diyor medical home diye bir şey yapacağım diyor. Bizim eski sağlık evleri gibi. Hı hı. Burada hı hı. diyor bir tane diyor doktor olacak, bir hemşire olacak, bir işte teknisyen olacak, bir, bir sekreter olacak. Ve ben hastalarımın hepsini diyor koordine edeceğim. Nereye gittiğini bileceğim. O hangi ilacı kullanmış bileceğim. Ee, ben hangi ilacı vermişim bileceğim. Tetkiklerimizi duplike etmeyeceğiz. Sonuçlarımızı mukayese edeceğiz diyor. Bu koordinasyon çok çok önemli. İki kere i̇ki, reçete iki, yazılabiliyor. E, aynen Üç öyle. kere film aynen, çekiliyor. Aynen öyle. Aynen. Aynı tahliller yapılıyor. Şimdi bu koordinasyon üstüne sadece hasta olduğu zaman değil... ...koruyucu sağlık hizmetinde hmm. de koordinasyon i̇şte getiriyor. En önemli aslında değil mi? Konradır. Bu sıfır. Yani... Evet. Şu anda dünyanın her yerinde hmm. sağlık harcamalarına bakın. En az harcamanın yapıldığı yer koruyucu sağlık hizmetleridir. Evet. Halbuki hastalıklar ortaya çıkmadan onları değil öyle. mi? Aynen öyle. Ee, bu Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş Milletler e, tam bir sene oldu aşağı yukarı. E, 2011'in e, Eylül ayının sonunda bir kronik hastalıklarla ilgili bir summit yaptılar. Zirve toplantısı yaptılar. E, bütün söyledikleri şey o. Beş kronik hastalık var. Beşi de önlenebilir. Yani evet. obeziteyi önlerseniz, evet. sigara içmeyi azaltırsanız, e, aşırı e, ilaç ve alkol kullanımını azaltırsanız, e, egzersizi arttırırsanız e, evet. gibi bir son derece basit şeylerle diyabeti önlüyorsunuz, hipertansiyonu e, önlüyorsunuz. Evet. Ee, işte kalp hastalıklarını önlüyorsunuz, obezite ve ona bağlı olan metabolik bir takım bir şeyi kronik obstrüktif akciğer hastalığını önlüyorsunuz, kanseri önlüyorsunuz. Hmm. Yani tütün çünkü pek çok kanserin etkenlerinden birisi. Onun için koruyucu hekimliği de bu anlamda anlamamız lazım. Yani e, sadece e, işte çocuklara yapılan aşı e, veya işte yetişkinlere yapılan aşı ki yetişkin aşılaması ve özellikle ülkemizde çok çok kötü. Evet, çok düşük evet. düzeydeyiz. Onun için Yani bunları yapabilecek bir koordinasyonun olduğu şey. Aile hekimliği tüzüğüne bakın, yönetmenlerine bakın. Bunların hepsi yazıyor. Uygulamasına bakın, yok. Şu aile hekimliği gelmişken bir tek şey söyleyeyim. New England Journal of Medicine'da Obama bu sağlıkta reform yapacağım dediği anda Fresh Thinking diye bir grup ki bunların hepsi işte benim gibi Selim'in tarifiyle bir yerin işler yapmış artık Deneyimlerini paylaşması gereken insanlar Stanford Üniversitesi'nde onlara bir yer vermişler. Al demişler sana 3-4 oda, 2-3 sekreter, 5-10 tane bilgisayar. Sen burada fresh thinking yap. Yani yeni düşünceler çıkart, yeni bir şeyler. Fresh thinking grubu dedi ki sağlık reformunda olmazsa olmaz şeyler. Bir numara ne dedi biliyor musunuz? Birinci basamak hekimlerine sevgi zinciri zorunluluğu getirin. Ne demek hocam? zinciri zorunlu, zorunluğu şu. Ben birinci basamak hekimiysem yani aile ekimiysem, bana gelen e, her hasta bana gelecek. <gülüyor> bana gelmeden hastaneye gidemeyecek. Siz şu anda bizim Türkiye'deki problem de bu ya. Evet. Başı ağrıyan üniversite evet. hastanesine gelebiliyor. Evet. Gerçekten komplike hasta e, yer hatlı. bulamıyor. Çok haklıydım. Yani... Şimdi e, örneğin siz de belirttiğiniz gibi söyledi. E, aile hekimine gidiyor ama biz de Türkiye'de bir alışkanlık. Ya benim çocuğum hastaysa ben niye mahallemdeki aile hekimine parasını veririm? Aslanlar gibi çocuğum bir pediatra, bir çocuk hastalıkları uzmanına götürürüm. Aile hekimine atlayarak götüreceğim diyor. Şimdi özgürlük var ya ülkede. Şimdi bunu yapamayacak mı? Yo, hayır. Eğer parasıyla yapacaksa istediği her yere götürebilirim. Götürebilir. Fransa'da bir Selim, benim Ertal abi gibi konumdaki bir insan... Bunu yapmıyor. Yani şöyle yapmıyor çünkü özel birinci basamaktan geçmeden hastaneye özel kime verici 200 euro onun için çok önemli. Tabi tabi. Bizde değil ya. Tabi. <gülüyor> yani Bizde veririz 200 lira götürüyor evet, ya. Evet. Farkı neyse verelim ama, abi. İşte ama işte e, bizdeki evet. o grubun büyüklüğü e, evet. önemli. Yani evet. İstanbul için evet İstanbul çünkü. Yani sadece İstanbul'u bile alsanız Avrupa'daki pek ama çok... Böyle ülkenin... bir şey var ama bir fark hayır, var. Yani, yani oradaki şey. o bir üniversitede çalışan bir öğretim üyesi ya cebimden veririm ben pediatri. Hayır çünkü aile hekimine güveniyor, sisteme güveniyor. Tabii tabii. Yani tabii. cimriliğinden yapmıyor. Tabii. Ama yani işte onun için de... güven var. Öteki o... daha iyi yapmış olurum çocuğumu. Oradaki kişinin diye. de o şekilde eğitimmesi lazım. Tabii, tabii. O eğitimi alması lazım. Yani biz ...ne bileyim işte Amerika'da veya İngiltere'de veya Hollanda'da aile hekim dediğimiz zaman... ...beş yıl eğitim almış kişiler bunlar. Yani evet. o zaman o pediatrist olarak da bir şeyler yapabiliyor. Daileci olarak da bir şeyler yapabiliyor. Evet. Hiç Gerçekten şey bu seks zinciri çok çok önemli. çok önemli bir nokta. Evet. Bunu nasıl sağlayacaktır hocam? Çok basit. Eğer o sistemin içinden... ...o sistemi kullanmak istiyorsan... Birinci kuralı e, aile, aile hekimine geçeceğiz. gitmektir. Aile hekimi eğer uygun görürse Gerek tamam ki, kardeşim ben için. senin hipertansiyonuna artık tedavi edemiyorum. Senin mutlaka bir nefrolüğa gitmen lazım, kardiyolüğa gitmen lazım diyorsa oraya evet. yollayacak. O da git, e, hastaya bakacak diyecek ki senin hastanda ben şunları şunları şunları buldum. E, bu şekilde bir tedaviyi uygun gördüm. Sen bundan sonrasını takip Aile et. Aile hekim ne diyor bunu? Tabii. Aradaki koordinasyon konusu. Tabii diyor. işte onun için koordinasyon dediğimiz evet. şey o. Ve Abi, aslında bu, çok bu şey. dediğiniz bahsettiğiniz fresh thinking group grubu e, aslında modelin esasını da koymuş oluyor tabii, tabii, bence böylelikle. Daha onu söyler söylemez koymuş oluyor. Evet. Şimdi ona bağlı olarak da bir şey daha söylüyor. Diyor ki sağlıkta bundan sonraki model birinci basamak hekimliğinin e, güçlendirilmesiyle bir yerlere varılıyor. Evet. Israfı önleyen onlar olacak. Duplikasyonu evet. önleyen onlar olacak. Ee, kronik hastalıkları koordine eden onlar olacak. Vimam anlatabiliyor muyum? Yani, yani çok yani benim de aynen ben de böyle düşünüyorum. Yani bu tam uygun bir şey. Evet. Çünkü Sen de sex, fresh thinking ediyorsun. Ben fresh thinking <gülüyor> yapıyorum. <Evet. gülüyor> ee, ondan sonraki şeyi adı nedir? Ee, i̇kinci söyledikleri şey e, bizim diyorlar bir takım. E, modeller bulmamız lazım. Yani yeni modeller e, geliştirerek bu işleri yapmamız lazım. Sağlık sisteminin uygulamasında yeni modeller. Nedir bunlar mesela? Madem ki kronik hastalıklar dünyanın bir numaralı sorunu, kronik hastalıkların yönetimi için programlar geliştirelim. Yani bugün diyabetli bir hastanın, değil mi? Yani ne zaman hangi ilacı alacağı, ne zaman hangi tetkik yaptıracağı, bunlar rehberlerde yazıyor. Bu rehberlere e, şey olarak e, bağlı kalarak bizim hastalık yönetimi sistemlerini geliştirmemiz gerekiyor diyor. Bu e, buradan çok önemli bir şey daha var, e, yaklaşım önerisi daha var. Buradan diyor ki e, biz bunu yapacağız ama diyor hastalık yönetimi sistemleri içinde e, self management yani hastanın kendi kendini yönetimi de çok önemli diyor. Onu na, na, nasıl yapacağız? Yani çevrenizde diyabetik olan e, arkadaşlarınız, hastalarınız, tanıdıklarınız, bildikleriniz var eğer insülin kullanıyorsa doktoru ne diyor ona eğer işte kalorinin yükselttiğini anlıyorsan fazla kalori aldığına tahmin ediyorsan veya alacağına inanıyorsan değil mi akşam yemeğe gidecek o zaman diyor diyor 8 ünite yapma da 12 ünite yap diyor ne Hayır, diyor bu kendi, kendi kendini kendi, yönet diyor onun gibi hipertansiyon için aynı şey egzersiz yapacaksın diyor veya kalp hastalığı için aynı şey vesaire vesaire o zaman işin içine bir de bu giriyor. Yani evet. hastalık yönetimi artı kendi kendini yönetim giriyor. Evet. Peki bütün bunlar öyle bir karmaşık hale geliyor ki bunları kolaylaştıracak bir altyapı lazım. O altyapı da nedir? İnformasyon teknolojisine başvuruyorsunuz. O altyapı elektronik hasta kayıt sistemidir. Bugün <gülüyor> dünyadaki en eksik olan sistem odur. Şimdi elektronik hasta kayıt sistemi dediğimiz zaman biz ne anlıyoruz? İşte e, ismin ne? Selim Badur. <gülüyor> ...kaç yılında doğdun şu... ...bilmem işte evli misin, bekar mısın... ...hastalığın var mı yok. yok... ...değil. Bu sağlık sistemi... ya yani ...bu elektronik hasta kayıt sistemi içinde... ...karar verme... ...karar destek sistemlerinin de olması lazım. Hmm. Ben geldim Erdal Akal'ın... ...kaç yaşında? 65 yaşını geçmiş. 65 yaşını geçmişse... ...ben buna hangi ilaçları verebilirim... ...pat diye oradan çıkması lazım. Ben ona beta blokör yazarken pat diye demesi lazım ki bir dakika onun işte Aynen periferik arter hastalığı var onun için dikkatli olun. Uyarı dikkatli veren olun. bir evet. sistem. Sadece uyarı değil hatırlatmaları da getirmesi lazım. Demesi lazım ki 65 yaşın üzerinde E, ...bu seneki e, bilmem ne aşısını yaptın mı? Veya evet, işte... Diyabetik hasta bu sene göz muayenesi oldu mu? Yani bu gibi, elektronik gibi. hasta kayıt sistemi... ...aslında bizim şu anda Türkiye'de uygulanmak istenen... E, ...hani biri bizi gözetliyor diye de böyle eleştirileri yapılıyor ya... ...hasta evet. verilerini almak sadece bir şeklinde bir şey değil. Hiç alakası yok. Şimdi... Elektronik mesela reçete çıktı. Şu hı hı andaki doğru. elektronik reçet sisteminde... ...siz yazıyorsunuz, sizin adınıza bir şey gidiyor. Onda eczane şey yapıyor. Ama elektronik e, reçeteleme sistemi... ...öyle değil. Aslında siz oraya ne yazdınız? A ilacını yazdınız... Pat diye organa çıkması yapar. Yapamazsın bu hastayı. Sen aynen bu evet. hastaya yapamazsın. O hasta bu ilacı alıyor. O ilaçta bu ilacın evet. etkileşimi var. Biz o zaman gene mış gibi yapıyoruz. Aynen öyle. Ee, Hayatımız öyle. Şey. Aynen. Öyle. Dur, müzik karısı seçmek mi? Evet, vereyim. Çok iyi bir şey çalacağım çünkü size. <gülüyor> öyle mi? Peki. Evet. Hocam sen derseniz, ben bir şey buldum. Örümcekle ilgili örümcek <gülüyor> konusunda e, yapılmış bir CD bu. Lucilia Galeezi ve Marco Beasley birlikte seslendiriyorlar. CD'nin adı La Tarantella. Bir dakika bir dakika bunu hangi gezinden <gülüyor> bu, bu Bunu ben Fransa'dan buldum. Tarantella. Abi, ba, i̇nanılmaz bir CD. Yani benim çok ilgimi çekti. İlk parçayla bir örnek dinletmek istiyorum size. La Carpineze ya da Tarantella'nın işte dansı gibi bir parça. Hmm. Bakın buraya geleceksiniz. Örümceğin dansı. Evet. <gülüyor> All What 4.9 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık Programı'nda Sayın Profesör Doktor Erdal Akalın'la sağlık sistemlerini ve sağlığı konuşuyoruz ve konuşuyoruz. E Lucia Galezi, Marco Beasley'den La Tarantella isimli CD'lerinde yer alan La Carpinez isimli parça dinledik. Çok beğendim bu arada parçayı ve CD'yi evet. e, senden bir kopyasını istiyorum. <gülüyor> evet. Korsan sanırım. <değil> <gülüyor> <gülüyor> Sen, ben Sen de başta söylemez Bak <gülüyor> kopyasını derken yani CD'den bir tane rica <gülüyor> ediyorum tamam, anlamında demiştim. Ben de ama. öyle yapacağım. Sana. Evet. <gülüyor> Amazon'dan ısmarlar senden. <gülüyor> tamam, evet evet. Onu, bunu yapacağım hemen. Reklam yaptık vardı Evet. Sayın hocam şimdi öyle güzel şeyler anlattınız ki ben sizi dinlerken aslında biz sağlığın hep bir ucundan tutuyoruz ve sağlık hakikaten bugün dünyada en çok konuşulan konu hem ekonomik yanı çok büyük hem işte sorunlar çok büyük. Belki de bizim böyle biz daha önceki programlarda Türkiye'deki sağlık sistemi ne oluyor nereye gidiyor bu yeni modellerde neler oluyor gibi konuşmuştuk. Ama sanırım böyle bir programa ihtiyaç vardı. Mesela benim de zihnim Tabii. daha iyi toplandı. Çünkü bir global genel bakış sundunuz bize. Biz de onun için öğrenci gibi notlarımızı <gülüyor> alıyoruz zaten. Yani bütün o koyduğunuz kriterler, e, madde madde ve kavramlar ve oradan sağlık modeli oluşturmaya getirdiğiniz işi. Hani böyle bütün bakmak çok güzel. E, tabi, global bir köy bakışı işte. Evet, evet, ama yani e, gerçekten hani bu dünyanın bütününü ilgilendiren evet. bir sorun. E, ve bize dediniz ki e, hani e, bu şeyin biraz önce ...yeniliklerden bahsettiniz, bir fresh thinking gruptan bahsettiniz. Bunlar yeni bir şeyler, e, modeller üretecek dediniz, üretiyor, düşünüyor dediniz. Bu tıpta ya da şeyde sağlıkta e, inovasyon denen şey mi? Yoksa sağlıkta inovasyon farklı bir şey mi? E, şimdi Betügül, e, aslında e, inovasyon çok enteresan. Yani biz inovasyon dediğimiz zaman illa ki... Yeni bir keşif olacak gibi şey yapıyoruz. İlaç bulunacak, aşı bulunacak işte veya e, robot bulunacak e, filan gibi şeyler geliyor. Şimdi e, öyle düşünmemek lazım. E, tıpta inovasyon veya sağlıkta inovasyon dediğimiz şey e, hastaların sağlığını iyileştirecek her türlü buluş, e, her türlü yaklaşım, her türlü süreç iyileştirmesi sağlıkta İnovasyonun içine giriyor Şimdi gene amaçlarına bakarsak Çözümlerini gayet rahat bir şekilde buluyorsunuz Hangi konularda olacağını da görüyorsunuz Birkaç tane şey var En önemlisi Hasta merkezli sağlık sunumu Yani inovasyonun esas amacı bu Hasta merkezli şeyi nasıl yapacağız Buradaki özellikle şu veri, Yani hasta merkezli Olabilmeniz için verilen Sağlık hizmetinin Kalitesini iyileştirmek zorundasınız Ve bununla ilgili yapabileceğiniz her şey inovasyon yani daha hmm. iyi klinik sonuçlara ulaşma daha güvenilir ve verimli sağlık hizmeti sunma mesela yani, mesela e, hastane infeksiyonlarını önleme müthiş bir inovasyon, inovasyon. Hmm. Evet. E, bunda çok güzel yaptılar işte demetler paketler bundle dediğimiz şeyler çıktı Bir yön hastalıkta zor bir şey de değil yani beş tane şey kaidesi de o zaten bu paketin içinde diyor beş tane şey uygulama olacak daha fazlası olmayacak onun için birincisi bu yani en önemlisi amacımız ne verdiğimiz sağlık hizmetini iyileştirmek hasta merkezi olacağız ve verdiğimiz sağlık hizmetinin kalitesini yükselteceğiz ikincisi işte bu bilimsel buluşlar. Fakat bilimsel buluşlarda tıkandık. Yani mesela ilaç bulamıyoruz artık. E, çünkü bu ilaç bulumu, e, bulunması eskiden şeyle oluyordu. Adı nedir? E, süper kompüterler vardı. Siz süper kompütera e, diyordunuz ki işte e, şu e, hedefe, target'e e, öyle bir şekilde yaklaşan bir molekül bul ki onun e, işte bilmem neye dönüşümünü, biyokimyasal reaksiyonunu engellesin. Süper kompüter gidiyordu bir yeni işte model buluyordu size veriyordu siz de onların içinde işte az toksik olacak olanı evet. bilmem etkisi daha fazla olacak olanı buluyordunuz uygulamalara koyuyordunuz sonunda ilaç çıkıyordu şimdi bitti yani hedefler bitti süper kompüter bunu şey yaptığınız zaman diyor ki ya doldu yani <gülüyor> daha başka bir şey kalmadı diyor. O e, kalan yerlerde hep daha önceden araştırılmış ya işte yan etkisi fazlaymış ya klinik etkinliği azmış. Şimdi dikkat ederseniz yeni ilaç bulumunda biyoteknoloji işin içine girdi. Hı -hı. Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji bu işi alıp götürüyor. Onun için insanlar başka taraflara kaydılar. Diyor ki en önemli inovasyon tıpta informasyon teknolojisi diyor. Gene elektronik sağlık hizmetlerine dönüyoruz. Elektronik, sağlık kaydını e, doğru dürüst yapabilirsiniz. Hı hı. Koordinasyonu, destekleri vesaire oradan olursanız çok güzel hasta e, merkezi oluyorsunuz. Niye? Hastanın sağlık kalitesini yükseltiyorsunuz. E, hataları aşağı indiriyorsunuz. Hı. Daha güvenilir bir hizmet veriyorsunuz. Üçüncüsü buna uyacak bir şekilde tıp eğitimini değiştirin diyor. İnovasyon bu. Şimdi bakın e, geçen sene sanıyorum e, konuştuğumuz şeylerden birisi. Mega, mega trendler nedir diye baktığımız zaman tıpta genomik bir numara geliyor. Kişisel tıp ve genomik değil mi? Yani gen, genom projesi boşu boşuna bitmedi. Ha, ne olacak? Şimdi genomikten yararlanarak biz nereye gideceğiz? Büyük bir ihtimalle tarama testleri bundan sonraki beş yılda alıp başını gidecek. Ama tedavide daha bekleyeceğiz. Ya mümkün mertebe hastalığı önceden kestirmek. Aynen. Tedaviye evet. gereksinimi azaltmak. Azaltma. Evet. Koruyucu hekimlik amacıyla evet. kullanmaya var. Çünkü bizde de koruyucu hekimlikten ne zaman severiz falan da koruyucu hekimliğe aşılama evet, gelir. 52 aşılama değil. Ama onu çok farklı daha farklı bir, boyutlara taşıyor. Çok farklı bir yerde yani. kullanacağız. Onun için e, yani böyle olduğu zaman da bizim tıp e, öğrencilerine e, genomiksi, genomu ve genomiksi çok başından ve evet. iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Öğretmemiz lazım. Son eee 6 senede en Amerika'nın en iyi 10 çininin adı nedir? Tufts'ın altısı müfredatlarını değiştirdi. Ona dönüyorlar. Yani ha, bir, birincisi korucu hekimliği ön plana çıkartıyor. İkincisi hasta ile olan komunikasyonu iyice arttırmak için uğraşıyor. Üçüncüsü de inovasyonu işin içine sokuyor. Stan, şeyin e, University of California San Francisco'nun bir programı var. Yani Hayran kalıyorsunuz. Ben tekrar tıp fakültesine gideyim mi diye düşünüyorsunuz. Öyle bir program yapmış. Bu Bunları daha farklı öğretebilmek için. San Francisco için. Üniversitesi'nin tıp fakültesi. Tıp fakültesi. Evet. Biz bunu söylendiği zaman genomikten bahsedecek falan diye ya temel tıbbı anlatım bırakın bu ayrıntılara diye yaklaştı. Yani ama o temel tıp onun içinde zaten. Bu yani daha, daha doğrusu bu temel tıp oluyor yavaş yavaş evet, belki tabii, tabii. geleceğin temel tabii, tabii, tıbbı yani, tabii, Çok farklı tabii. Onun için hani bizdeki e, bu tıp eğitimi ve arayışlarının e, ne kadar sürekli bir kısır döngü içinde e, dönüp dolaşıp e, somut, yararlı, e, e, hedefe ve sonuca yararı yönelik bir şey olmadığı. Evet. Sadece işte deminmiş gibi E, dedin ya bu konuda da eğitim konusunda mış gibi yapmaktan öte başka hiçbir şey değil. Evet, Tıp eğitimi yani. ana bilim dalı kuruldu. Yani, ne işe yarar niye kuruldu? yani şey varıyor mutlaka var. da. Ama e, çok faydalılar. E, tabi, e, kesinlikle. Yani her yerde var. O olması da lazım. Yani dünyanın her yerinde var. Bizde geç bile kaldık. Ben demek istediğim kurulmasın değil. Kurulsun da işte o genomiksi çok ha, iyi kavramış işte, olması evet, lazım. Onu evet, kavramadan ha, evet, kursan evet, ne olur? Evet, onu demek evet, istediğim o tabii. Değişimi yakalaması lazım. Değişimi de yakalamakla görevli bir ana bilim dalı. De Hatta uzmanlık eğitim programlarının Tamamen değişmesi lazım. Tabii, tabii. Değil mi tabii. içine katmak ve bu bakış açısından katmak. Şey değil, çok değil. enteresan Betügül. Yani bu söylediğinden hemen bir başka tarafa geçeyim. Ee, hasta güvenliği, ilaç güvenliği gibi konulara girdiğiniz zaman... ...bundan 10 sene önce bir anket yapıldı. Tıp fakültelerine, Amerika'daki tıp fakültelerine soruldu. Amerika'daki tıp yüzde %8'inde e, bu konuda bir eğitim veriliyordu. Hmm. %8'inde. E, ...bu sene yeni bir e, makale çıktı... E, ...Jama'da... ...yüzde altmış ikiye çıkmış... Işte yani ...bu konuda derken, şey, ...hasta güvenliği hasta ve güvenliği. ilaç güvenliği... <gülüyor> bu, ...bu çünkü çok önemli bir konu... ...yani bunun içine bandılar giriyor... ...drak et, e, etkileşmeleri giriyor... ...vesaire vesaire vesaire... ...onun için çok şey... ...bir de şu var... ...yani biz inovasyon dediğimiz zaman... ...çok büyük bir şey bekliyoruz... Yani ...robotik gelecek... ...işte e, prostat cerrahisi bitti... E, Uterusu yapayım... Uterus bitti şunu yapayım. Değil. değil. Bakın çok basit şeyler var. Ben birkaç tanesini buraya yazdım söyleyeyim size. Bir tanesi bu uçaklarda dikkat ederseniz pilot binmeden önce önüne şey, uçmadan önce eline bir şey alır liste alır. Birisi okur öbürü check atar evet, evet. check list dediğimiz şey. Kontrol listesi. Şimdi artık ameliyathanelerde ve yoğun bakımlarda checklist uygulaması rutin hale getirildi bazı yerlerde. Bu ne yapıyor? ...hasta güvenliğini müthiş arttırıyor. Hı hı hı. Tıbbi uygulama hatalarını çok ciddi bir şekilde azaltıyor. Çok basit bir şey. Yani siz hastaların başına geldiğiniz zaman... ...şunu yaptık mı yaptık, bunu yaptık mı yaptık, şunu şöyle evet. yaptık mı... ...laboratuvarda aynı şey. Aynı şekilde laboratuvar uygulamalarında bunu şey yapıyorlar. Ee, bir diğeri mesela... E, ...kanıta dayalı karar verme mekanizmaları. Yani... Bu artık e, elektronik hasta kaydının çok önemli bir e, parçası oldu. E, şimdi mesela Utah'ta bir hastane var. Salt XT'de. Üniversiteye bağlı bir hastane. Şimdi gidiyorsunuz. E, Hastanızda diyor e, bugün diyor şey idrar kültüründe ikoli ürediliyor. Arkasından bir uyarı çıkıyor. Diyor ki son bir senedir hmm. e, community aquare yani toplumdan gelmiş idrar kültürlerinde ikolilerin yüzde şu kadarı şuna duyarlıdır. Şu yüzde şu kadarı şuna dirençlidir diyor. Sizin hastanız şu yaşında ve dışarıdan geldiği için büyük olasılıkla şöyle şu antibiyotiği kullanmanızda yarar vardır diyor. Şimdi bakın bu ne kadar büyük bir kolaylık. Tabii. Tamam. Baştan da hiçbir şey yapmadan. Tabii tabii. Siz e, hemen oradan dönüyorsunuz. bilgisayarlı e, bilgisayarla şey vereceksiniz, order vereceksiniz. Diyorsunuz ki işte amino glukosit seçiyorsunuz Şu kadar dozda diyorsunuz. Hop bir uyarı çıkıyor. Aslanız 65 yaşın üzerinde otomatik doğru. olarak diyor bunun kreatinin kreatansı şu kadar azalmıştır diyor. Allah Allah. Yani... Tabii. E bu, bu kadar kolaylığı siz nerede bulacaksınız? Tabii. O zaman siz dozunu ona göre veriyorsunuz. Veya diyor ki siz onu veriyorsunuz ama yanında diyor bilmem valkomisin alıyor nefrotoksitesi artacak diyor. Yani yani sadece onu... kolaylık değil bu tabii yani kolaylık, sağlıklık, standartizasyon çok daha tabii, doğru. Yorumlamadaki hataları azaltma ve verdiğiniz hizmetin kalitesini <gülüyor> yükseltme. Yani evet. bunlar son derece önemli şeyler. Çok basit şeyler. Yani karar verme mekanizmelerinde çok şey. Hesap verebilir sağlık hizmeti kurumları. Bence... Bu Obama e, uygulamaları başladığı zaman ki bu sene işte ilk defa başladı bu. En önemli şey bu. Diyor ki sana gelen hastaların klinik sonuçlarından sen diyor hesap vereceksin diyor. E, o hesap verebilirlik içinde kriterlerini koymuş. Hmm. E, bu sene diyor işte şu şu şu hastalıklarda hesap verebilirsin diyor. Gelecek sene şu şu şu hastalıklarda hesap verebilirsin diyor. Bu şekilde bütün bunları koymuş ve o hedefi tutmak zorundasın. Ona göre de geri ödemeyi yapıyor. Yani evet. herkese eşit geri ödeme falan yok. Ben daha iyi yapıyorsam işimi ben daha fazla. işte bu da çok büyük bir inovasyon. Evet. Pay for performance diyorlar. Yani senin performansın daha iyiyse kalite olarak daha iyiyse ben sana daha fazla öderim. Kişiye değil bu. Evet. Kurma. Bu kurma. Evet. Yani bizde bütün bu kavramlar gördüğünüz gibi karış, performans da karışmış durumda. <gülüyor> bizde Hekti... performans yok. Ee, evet şeyde <gülüyor> bu e sistemlerde karışmış durumda. Hocam çok az zamanımız kaldı. Şimdi biraz önce dediniz ki bu ıı, hangi üniversitedeydi? Fresh Thinking Group ben ona çok da Stanford'da. Stanford Üniversitesi'ndeki evet. e, bu hani self zinciri ilk şey dediniz hı hı. Hı. kurduğu modeller içerisinde e, basamaklardan. Bir de self-management <gülüyor> diye bir şeyden bahsettik. Yani kendi kendini hastanın yönetebilmesine hmm. zaman ilacını yapacak, ne yapacak filan. Şimdi buraya ben biraz takıldım. E, çünkü mesela bizim ülkemize ben bunu uyarladığımda e, hastalar yani e, bunu yapabilecek konumda mı? Mesela biz hasta pros şey ilaç prospektüslerini anlıyor muyuz? E, ya da bir sağlıkla ilgili bilgi verildiğinde yeterince bunu yerine oturtabiliyor muyuz gibi. Hani bu bizim Türkiye'ye şunu uyarlarsak e, ne söylersiniz e, bize? E, Kimin <gülüyor> becerisi abi yani. <gülüyor> şimdi şimdi e, Şöyle bir kere bir tanımını çok kısacık yapalım. Ee, Sağlık okuryazarlığı yazarlığı dediğimiz şey sağlıkla ilgili konuları okuduğu zaman anlaması, e, anlatıldığı zaman e, karşısındakine anlatabilmesi e, ve kendi sağlığı ile ilgili e, konularda... ...kendi karar vermesini sağlayacak... ...bilgi düzeyine erişmek, sağlık okuryazarlığı. Yani bir de böyle bir kavram var değil tabii, mi? Tabii, sağlık okuryazarlığı diye. Şimdi sağlık okuryazarlığı dediğimiz şey de... E, ...çok e, enteresan... ...ölçüm yolları var. E, bunun en... E, ...iyi olanı... E, ...TOEFL diye bir sistem. E, o sistemin içinde de işte... ...kaç yıl e, eğitim... ...almışınız gibi bir sonuç veriyor... ...size işte sağlık okuryazarlığında... ...şu kadar şey vesaire. Evet. Amerika'da mesela yapmışlar bunu diyor ki her sabah ilacınızı alacaksınız diyor her sabah bir tablet ilacınızı alacaksınız yüzde 40 anlamış bunu yüzde altmışı anlamamış veya diyor ki yarın sabah size röntgen çekilecek aç karna gelin diyor Hı -hı. E, aynı şekilde yüzde yani 60 aç geliyor yüzde 40 yok ya ben anlamadım onu diyor şey yapıyor. Ee, ne bileyim işte çok klasik şeyler vardır bunu üç kere damlat diyor ee, işte nereye damlatacağını bilmediği için kulağına damlatıyor halbuki ağızdan verilmesi gereken bir ilaç gibi vesaire bir takım şeyler var onun için bir kere e, toplumun e, eğitim yılı e, kaç eğitim yılı aldığına bakmak lazım UNDP'nin bir e, çalışması o da geçen sene yayınlandı Türkiye'deki şu anda ortalama kişi başına düşen eğitim yılı 6.8 yıl Yani bir köşe yazarımız dedi ki biz hepimiz dedi orta 2'den terkiz dedi. Tabii, tabii. Şimdi biz orta 2'den terksek sağlık okur yazarlığı yönünden 3 yıl daha da geriyiz. Çünkü ortalama olarak 3 yıl daha geriden geliyor. İlkokul 4'ten e, terkiz. Bu herhalde senin sorunun tabii, cevabı evet, oldu evet, şey olarak. Evet, evet. Şimdi bu niye çok önemli? Yani çok bu evet. kendi e, kendi kendi sağlığını yönetme olayında kronik hastalıklarda bunsuz hiçbir yere varamazsınız. Olsun. Aslında yani. şimdi çok yazık programın sonuna geldik ama <gülüyor> hocam e, bir söz alsak mı hocadan mesela bu sağlık okur yazarlığına ayrıca bir konuşmak Ocak lazım. Hoca kayında abi ne zaman uygunsak. Yani bilmiyorum size. burada mısınız? İstanbul'da ee, mısınız? Yani sonuna doğru veya Şubat başına doğru bir şeyler yapabiliriz Çünkü artık. çok önemli bir konu. Mesela ben Erdal Hoca gelecek diye biraz baktım ve bilgi edindim. Hakikaten biz bile bilmiyoruz. O nedenle hocam biz bir söz alalım sizden. Tamam memnun. Bunu miydi? ayrı bir programda konuşalım. O, ama şu arada hemen şunu söyleyeyim. Gelecek hafta Sağlık bakanlığıyla bir evet. çalıştay yapıyoruz. E, sağlık okuryazarlığı yazarlığı ile ilgili. E, ben de davet edildim. Gidiyorum. Aa, Onun için iyi. yani Türkiye'de hala güzel şeyler e, zaman zaman da olsa oluyor. O çalıştayla ilgili belki bilgileri de alırız. o bilgiyi de veririz. Hocam çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu yıllar dilerim. Sağ olun. Sağ olun Tekrar teşekkür, teşekkür Tekrar ediyorum teşekkür ben de e, geldiğiniz için herkese de iyi hafta sonları diliyorum. Evet, e, bu e, le monde bakınca kimin bayramı diye böyle bir gün saptıyoruz 23 Aralık Pazar günü Noel Arifesinde Japonya'nın milli bayramı. Japon arkadaşı olanlar kart atsınlar bir. <gülüyor> Noel geliyor. Herkese iyi noeller diye dileyelim ve e, programımızı kapatalım erde hocama tekrar teşekkür ederek sizleri şimdilik The Platters hocam siz hatırlarsanız bu grubu tabii, tabii, tabii. bir parçasıyla programımızı bitiriyoruz We wish you a merry Christmas hoşçakalın <gülüyor> hoş. hoşçakalın A Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Please bring us a figgy Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas KONIEC oh, Önce Sağlık Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar...